Arkadaşlar biliyorsunuz kişinin amel olarak ilk sorgulanacağı amel namazdır. Dolayısıyla biraz namaza daha doğrusu terk ettiğimiz sünnet namazlara değinmek istiyorum. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Namazını kılan dinini ikame etmiştir. Namazını terk eden dinini yıkmıştır buyuruyor. Bu sebeple Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın Sallu kema ra'aytumuni usalli benim nasıl namaz kıldığımı gördü iseniz öyle namaz kılınız çağrısına kulak verecek ve Kur'an ve sünnette haber verildiği şekliyle muteber ilim ehlimizin, selefimizin takip ettiği şekliyle yani ilim elde etme yollarında takip ettikleri metoda uyarak hiçbir bid'at ve hurafeye gerek duymadan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ee, bizleri teşvik ettiği namazlara dikkat edecek ve bu namazların hayatımızda Aslında oldukça önemli olduğunu göreceğiz Allah Allahu veem'min müjdeleyip haber verdiği bu tapvu dediğimiz yani nafile namazlar Aslında anlayıştan kaynaklanan problemle farz ve sünnet uçurumunu da e, biraz daha arayı kapatacağını, biraz daha bu namazlara itibar edilmesi gerektiğini Allah Resulü Aleyhisselatü diliyle öğrenmiş olacağız. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Kul bazen kıldığı namazın ancak onda bir, dokuzda bir, sekizde bir, yedide bir, altıda bir, beşte bir, dörtte bir, üçte bir veya ikide bir sevabını alır. Yani kulun namazı ne kadar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın namazına benziyorsa bu kişi böylelikle bundan ötürü mükafat alacak, Ecri onda 7 yani 1'e kadar düşmüş olacak. Yani rukusu, kıraati, secdesi, kuhudu, huşusu, Rabbine yönelmesi ve bu namazı dinlik Kur'an ve sünnet ölçülerine uygun bir şekilde eda ettiği zaman bu kişi efendim ecir sofrasından böylelikle gıdalanmış olacaktır. Tatavvu dediğimiz nafile namazlar ve bu namazların faziletiyle ilgili olarak şu hadislere bakmak mümkün Ebu Hureyre radıyallahu anh Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Kıyamet gününde kulun ilk hesaba çekileceği ameli namaz olacaktır. Eğer o düzgün çıkarsa artık o iflah olmuş ve başarı elde etmiş olur. Eğer kötü çıkarsa zarara uğramış ve kaybetmiş olur. Eğer farz bir namazdan bir şeyi eksik yapmış olursa Yüce Rabbimiz şöyle buyuracaktır. Bakınız, acaba kulumun nafile namazı var mı? Böylelikle farzın eksiği nafile ile tamamlanır. Sonra da diğer amelleri buna göre hesap edilir. Yani kulun Allah'a sallallahu ve sellem'in haber verdiği şekliyle haber verdiği şekliyle e, ilk bakılacak şey namaz, o düzgünse bütün amelleri düzgün veyahut o düzgünse diğer amellerine itibar edilir. Hatta bu konuda ilim ehlimiz itibar ettiği Hani bu namaz kılmayanın haliyle ilgili yani kafir midir değil midir hadden mi öldürülür yoksa küfren mi öldürülür meselesini e, konuşan alimler bu hadisi delil getirerek dediler ki kimisi dediler ki eğer namazı yoksa onun bir başka namazına başka ibadetine itibar edilmez. Yani bu kişi namaz kılmamış dolayısıyla oruç tutmuş veyahut efendim hac etmiş veyahut sadaka vermiş onun bu amellerine itibar edilmez dediler. Bir diğer kısmı da dediler ki eğer namazı eksikse e, namaz kılmıyorsa e, e, Allah Azza ve Celle bundan ötürü onu cezalandırır ancak onun diğer yaptığı ibadetlerde Allah Azza ve Celle olur ki bu ibadetleri sebebiyle kendisini bağışlayabilir veyahut mükafatlandırabilir. Ancak dikkat ederseniz ölçü şu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki ilkin ilkin namaza bakılıyor bu kişinin namazı tamsa diğer amellerine itibar ediliyor. Ancak namazı eksikse Allah Subhanahu ve Teala onun o namazını nafile namazlarla tamamlanmasını emrediyor. Bakınız bu kulumun nafile ibadetleri, ey nafile namazları varma. Allah azze ve celle onun nafile namazlarına bakılmasını emrediyor. <gülüyor> Böylelikle farzın eksiği nasile ile tamamlanıyor. Sonra da diğer amelleri de buna göre hesap ediliyor. Dolayısıyla bizim günlük eda ettiğimiz sünnetlerde yani Allah Resulü bizlere emrettiği bunların içerisinde mesela 12 rekat e, revatib e, müekked sünnet var. Bir de müekket olmayan mesela ikindinin sünneti gibi bir sünnet var. İnşallah bunlara değineceğiz. Ancak bunların aslında e, Allah azza ve celle'nin bizlere faz kıldığı namazı tamamlama ve eda etme noktasında tamamlayıcı birer unsur olduğu görülebilmektedir. Ebu Umame'den rivayetle Resulullah Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Kulun kıldığı iki rekat namazdan daha faziletli bir şeye Allah izin vermemiştir. Kulun kıldığı iki rekat namazından daha faziletli bir şeye Allah izin vermemiştir. Kul namazda bulundukça başının üzerinde iyilikler saçılıp durur. Kul namazda bulundukça başının üzerinde iyilikler saçılıp durur. İmam Malik muhatasında bana gelen habere göre İmam Malik bunu ifade ediyor muhatada. Diyor ki bana gelen habere göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Doğru olunuz. Mükafatınız hesapsız olarak verilecektir. Biliniz ki amellerin en hayırlısı namazdır. Abdeste müminden başkası devam edemez. Bu hadisi Müslim rivayet etmiş, e, etmiştir. Rabia İbni Malik El Eslemi'den rivayetten Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bana yani Rabia bin Malik El Eslemi diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bana şöyle dedi. İste benden ne istersen buyurdu. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü ne istenebilir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kral değil, melik değil, yani padişah değil, zengin değil, varlıklı değil, açlıktan karnına taş bağlayan, uzandığı zaman hasırının izi bedeninde çıkan Allah'tan en çok korkan Allah Azza ve Celle'nin Habibi ve yeryüzünün en şerefli insanı ve Allah'tan en çok korkan kimse yani Allah Resulü ve Vesselam iste benden, ne istersen derken buna muhatap olan ashab ne isteyeceğini iyi bilerek dikkat ediniz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'den mal, mülk, makam, mevki veyahut dünyalık bir şey istememişti. Rabia bin Malik el-Eslemi bunu işitince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a dedi ki cennette seninle beraber olmayı istiyorum ey Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani Aleyhisselatü Vesselam dile benden ne dilersen deyince ben cennette seninle beraber olmayı istiyorum dedi. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona şöyle dedi. Bundan başka isteyemez misin? Yani bundan başka bir şey isteyemez misin? Bunun üzerine Rabia bin Malik El Aslemi dedi ki, hayır ben bunu istiyorum ey Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bunun üzerine Allah Resulü ve Vesselam ona şöyle dedi. Öyleyse çokça secde yapmak üzere kendin için bana yardım et. Öyleyse çokça secde yapmak üzere kendin için bana yardım et. Ey yani çokça namaz kılman kaydı ile bana yardım et buyurdu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hadis Müslim'de geçmekte. <gülüyor> yani cennette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'le beraber olmak isteyen kişiye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam e, ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'in duası geri çevrilmiyordu. Buna rağmen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tamam sen cennette benimle berabersin deyip de o sahabe bundan ötürü şımarmamış, tembellik göstermemiş, aksine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'in emri ve tavsiyesi üzere secdesini, ey namazını çoğaltmıştır. Şunu da bilmekte fayda var, farz namazlar, farz namazlar, camide cemaatle kılınması, nasıl ki evde tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletli ise sünnet namazlarının da camide değil evde kılınması 27 derece daha faziletlidir. Bir rivayette 25 derece bir rivayette 27 derece. Tabi bu erkekler için biliyorsunuz yani camide cemaatle namazı farz namazı eda ettiği zaman 27 derece evde tek başına kıldığı namazdan daha faziletlidir. Ancak bununla beraber farzı camide mescitte eda edip sünnetleri evinde kılması da aynı şekilde 27 derece daha faziletlidir. Niçin? Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü konuyla ilgili İsa'nın diliyle teşvik var. Cabir radıyallahu rivayet edildiğine göre Resulullah Aleyhisselatü şöyle buyurdu sizden biriniz mescide, mescitte namazı kıldığı zaman evi içinde namazlarından bir pay ayırsın muhakkak ki Allah evde kıldığı namazdan dolayı evine hayır kılar muhakkak ki Allah evde kıldığı namazdan dolayı evinde hayır kılar Ey, yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam farzları biliyorsunuz mescide çıkartılardı sünnetleri ise evinde eda ederdi. Burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'in sünnetine uymak ve onun teşviine icabet etmek vardır. Ama radıyallahu anh Resulullah Aleyhisselatü şöyle dediğini rivayet ediyor. Kişinin evinde kıldığı sünnet namaz bir nurdur. İsteyen evini nurlandırsın. Kişinin evinde kıldığı nafile namaz ey yani sünnet namaz bir nurdur isteyen evini nurlandırsın yine Abdullah bin Hamar ee, radıyallahu Rasulullah Resulullah vesselam'ın şöyle dediğini rivayet ediyor Namazlarınızdan bazılarını, yani sünnet namazları, evlerinizde kılınız. Evlerinizi kabirlere çevirmeyiniz. Evlerinizi kabirlere çevirmeyiniz. Yani buradaki maksat biliyorsunuz, kabirlerde namaz kılınmaz. Kabirlerde namaz kılınmadığı için de, eee... E, e, namaz kılınmayan bir evde aynı kabre benzeyecektir. O yüzden Allah Resulü ve sellem namazlarınızdan bazılarını yani sünnet olan namazları evlerinizde kılınız diye teşvik etmektedir. Zeyd bin Sabit radıyallahu anh Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın şöyle dediğini rivayet ediyor. Kişinin evinde kıldığı namaz farz namaz hariç şu mescidimde kılınan namazdan daha eftaldir. Dikkat ediniz. Resulullah aleyhissalatü vesselam, vesselam şöyle buyuruyor. Kişinin evinde kıldığı namaz parantez içerisinde farz namaz hariç şu mescidimde kılınan namazdan daha efdaldir. Demin dedim ki hani erkekler için elbette kadınlar için de evinin en ücra köşesi onun için en hayırlı yerdir. İbadet anlamında en hayırlı yerdir. Hatta mescide giderse erkekler için safların en hayırlısı, en ösaf kadınlar için ise en arkadaki saftır. Ve burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kişinin evinde kıldığı namaz şu mescidimde kılınan namazdan daha ezdaldir buyuruyor. Normalde biliyorsunuz bir namaz Mescid-i Haram'da kılınan bir namaz başka bir mescitte kılınan namazdan yüz bin kat daha faziletlidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'den gelen rivayetlere göre. Ve yine Mescid-i kılınan bir namaz herhangi bir yerde kılınan namazdan bin kat daha faziletlidir. Dolayısıyla buna rağmen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buna rağmen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam benim bu mescidimde kılınan namazdan daha hayırlıdır evinde kıldığı namaz diyorsa işte az önce söylediğimiz Farzları mescitte kılmak 27 kat 27 derece daha faziletlidir. E karşın sünnetleri evinde kılması Allah Resulü sallallahu aleyhi ve bu emrine icabet etmesi aynı şekilde 27 derece daha faziletlidir. Ey haddalar Resulullah sallallahu aleyhi ve kendi mescidinden daha evla görmektedir bu namazı bu Nevevi şöyle diyor. Evde kılınan sünnet namaz mescitte kılınandan daha faziletlidir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'in sünnet namazların evde kılınmasını teşvik etmesinin sebebi gözlerden gizli, riyadan uzak, amelleri boşa çıkartmaktan korunmuş olmalarından dolayıdır. Böylece namaz dolayısıyla evde nurlanmış, evden bereketlenmiş olur. O eve rahmet melekleri iner şeytan ise o evden kaçar diye haber veriyor İmamın Nevevi Rahimahullah peki biz tabi namazı namazın faziletini veya namazın kılınış şeklini konuşmuyoruz ancak hani benim takıldığım bazı noktalar var yani ben bu noktalar üzerinde durmak istiyorum. Yani hayatımızdan uzaklaştırdığımız. Aslında şu an benim istediğim ders e, başlığı şu arkadaşlar başlığı şu. Bu da benim bir çalışmamdı. Acizane e, bazı yerlerde e, bu, bu, bu benim bu çalışmam yayınlandı. Bazı dergilerde falan. Terk ettiğimiz sünnet namazlar diye bir başlık atmıştım ben buna. Eee niçin terk ettiğimiz sünnet namazlar? Yani belki az bireyler bunu kılmakta, buna itibar etmekte, bu namazı eda etmekteler. Hangisini terk ettiğimizi inşallah ya da neleri terk edip nelerden mahrum olduğumuzu ben burada e, okuyucuya daha doğrusu şu an beni dinleyenlere ve okuyanlara bunu hatırlatmak istedim kardeşlere. Aslında çok az Vakit ayırarak elde edeceğimiz öyle çok nimet var ki bunlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdesiyle müjdelenmek isteyen kimseler için bir fırsat olarak değerlendirilmeliler. Bu sebeple bunların adını terk ettiğimiz sünnet namazlar olarak isimlendirmiştim. Allah Azza ve Celle bu namazları hayatımızda kaim kılsın. Bu namazların ilki olarak yani ben teşvik mahiyetinde Kur'an ve sünnetin ortaya koyduğu ölçüde Kur'an ve sünnetin ortaya koyduğu ölçüde e, bu namazları hatırlatacak ve bunların aslında az önce Allah Resulü haber verdiği Allah Azze ve Celle der ki kulumun namazına bakınız o tamsa ne ala eğer eksikse onun nafile namazlarına bakınız demesi hasebiyle de bunun çokça önemli olduğunu görmekteyim. Bunlardan ilki diyebileceğimiz namaz, abdestten sonra kılınan iki rekat namazdır. Abdestten sonra kılınan iki rekat namazdır. Osman bin Aslan radıyallahu an rasulullah aleyhisselat ve şöyle buyurduğunu rivayet ediyor: Kim benim aldığım gibi güzelce abdest alır, sonra da iki rekatta içinden bir şey geçirmezse, yani ya da hiçbir şey konuşmazsa, namazla ilgisi olmayan bir şey geçirmezse, Allah onun geçmiş günahlarını bağışlar. Kim benim aldığım gibi güzelce abdest alırsa... Çünkü Allah S.A.V. biliyorsunuz... Hudu anni yani ibadetlerinizi benden öğreniniz buyuruyor. Kim benim aldığım gibi güzelce abdest alır... Sonra da iki rekat e, namaz kılarsa... Ve bu esnada içinden bir şey geçirmezse... Namazla ilgisi olmayan bir şey geçirmezse... E, kimseyle konuşmadan yani bu namaza durursa Allah onun geçmiş günahlarını bağışlar buyuruyor. Birazdan okuyacağım hadiste inşallah e, buna örnek olacak. Demek ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'in bu sözünü iyi anlamış olacak ki sahabe bu sahabelerden bir tanesi de Bilal Radiyallahu anh'tir bununla ilgili bir hadis nakletmek istiyorum. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadis o diyor ki Resulullah aleyhissalatü vesselam sabah namazı esnasında Bilal'a şunları söylemiştir. Dikkat ediniz. Sabah namazı kılınıyor. Allahu Alem namazdan sonra Bilal'ı yanına çağırıyor ve Bilal'a diyor ki Ey Bilal bana İslam'da işlediğin ve mükafatını en çok ümit ettiğin bir amelini söyle. Çünkü ben cennette benim önünde senin ayak kabularının sesini duydum. Yani senin ayak seslerini duydum. Dikkat ediyor musunuz? Allah Teala ve selam kendisine Gösteriliyor biliyorsunuz e, Allah Azze ve Cellemin rüyaları da rüyaları da vahidi Bilal radıyallahu anhın ayak sesleri Rasulullah Vesselam'ın önünde olduğu halde işitiyor Vesselam. ve e, Bilal soruyor diyor ki Allah'tan mükafatını umarak mükafatını umarak yaptığın, devam ettiğin bir ibadet var mı? Bilal radıyallahu diyor ki Ey Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam Bence ecrini en çok ümit ettiğim amel şundan başkası değildir. Yani Bilal radıyallahu diyor ki yani benim bir amelim yok ancak olsa olsa şu olabilir Ey Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam gece veya gündüz ne zaman bir abdest alırsam mutlaka o abdest ile benim için takdir buyrulan kadarı ile namaz kılmışımdır. Gece veya gündüz ne zaman bir abdest alırsam mutlaka o abdestten dolayı benim için takdir buyrulan kadarı ile namaz kılmışımdır. Ey Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'in yukarıda okuduğum yani az önce okuduğum hadisi iyi anlayan Bilal radıyallahu an abdestten sonra iki rekat namazı bir ahlak, bir alışkanlık haline getiriyor. Gece veya gündüz ne zaman abdest alırsa mutlaka arkasından namaz kıldığını e, haber veriyor. Burayda radıyallahu anh'den buna benzer bir rivayet daha gelmiştir. Ancak onu burada e, nakletmeyeceğiz ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Bilal'ın bu sözü üzerine onun cennette ayak seslerini işitme sebebini Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu namaza bağlamıştır. Hatta Ebu Hureyreden demin rivayet ettiğimiz bu hadis ehl-i sünnet alimleri bu namazı hiçbir vakitle sınırlandırmadan gece veya gündüz hangi vakitte olursa olsun kılınabileceği hükmüne varmışlardır. Yani ne kerahet vakti buna engeldir ne de başka bir vakit. 24 saat gün ve gece içerisinde bu namaz abdestten sonra kılınacak bu namaz eda edilebilir. Dikkat ediniz kardeşler dikkat ediniz. Bilal radıyallahu anh'ı cennette ayak sesleri Resulullah ve vesselam'ın önünde olduğu halde bu durumda tutan şey La ilaha illallah dediği için vehut kayaların altında ezildiğinden, vehut kırbaçlandığından, vehut zalimler tarafından zulme uğradığından değil. Bilal böyle bir mükafatın karşılığını böyle bir mükafatı elde etmesinin sebebini Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ona abdestten sonra kıldığı iki rekat namaz olarak açıklamıştır. Ne diyeceğiz? Bugün malımı feda ederim diyenler, canımı feda ederim, Allah'a kurban olsun diyenler, bugün Bilal radıyallahu anh'ı kendisine örnek alanlar. Bilal radıyallahu anh'ı kayaların altında ezilirken örnek alanlar. Onun verdiği tevhid mücadelesini e, örnek alanlar. Niçin? Allah, Allah azze ve celle'ye yaklaşma sebebi olarak onun hiç terk etmediği abdestten sonra kıldığı iki rekat konusunda Niçin Bilal radıyallahu anh'ı örnek almamaktadırlar? Yani ne demek istiyorum? Kılıçların gölgesinde Allahu Subhanahu ve Teala'nın rızası, rızasını arayanlara sesleniyorum. Veyahut Allah Azza ve Celle'nin rızasını sadece kan dökmekte veya kanını akıtmakta arayanlara, arayanlara söylüyorum. Dikkat ediniz. Bilal radıyallahu anh bir köle iken bir köle iken sırf Müslüman olduğu için öyle eziyetlere maruz kaldı ki gerçekten tarih kitaplarımız bu olaylarla doludur. Ancak Allah Resulü ve Sellem, ben cennette senin ayak seslerini işte senin kırbaçlanmandan veyahut kayaların altında ezilmenden ve güneşin altında bağlanarak bekletilmenden ötürü gördüm dememiştir. Ey ne demeye getiriyorum? Yani ben bu diğer olanları hafife almakta aldığım için söylemiyorum. Bizim bakış açımızı düzeltmekten bahsediyorum. Kadınıyla erkeğiyle, çocuğuyla yaşlısıyla hepimizin aslında bu amelleri yerine getirme konusunda muvafık olabilecekken bu bu amellere çok ee, kolay ulaşabilecekken bunları aslında kulak ardı ederek bizim yakınımızda olan yakın hedefler dururken Allah Azze ve Celle'yi hoşnut etmek dururken biz bunları hafife aldığımızı bunları görmezden geldiğimizi ve böylelikle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdesine veyahut müjdelerine hapalı olduğumuzu söylüyorum. Dolayısıyla Allah Resulü ve Vesselam'ın haber verdiği gibi kim benim aldığım gibi güzelce abdest alırsa ve içinden namazla ilgisi olmayan bir şey geçirmezse ve kimseyle konuşmazsa Allah onun geçmiş günahlarını bağışlar sözünü Bilal radıyallahu anh'ın anladığı gibi anlayarak bu namaza devam etmesinin edilmesinin müjdesiyle muhatap olacağımızı söylüyorum en doğrusunu bilen. Allah'tır. Terk ettiğimiz bu tatavu namazlardan yani sünnet olan namazlardan bir de diğeri de tahiyyetul mescid namazıdır. Tahiyyetul mescid namazı bu da maalesef günümüzde terk edilen nafilelerden bir tanesidir. Yani ismen nafilelerden bir tanesidir. Ee, hadislere bakacağız ve aslında bu namazın vacip olduğunu göreceğiz. Ebu, Kadat, Ebu Katade Es-Selemi'den Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'in şöyle buyurduğunu rivayet ediyor ebukata Katade Es-Selemi. İçinizden biri camiye girdiği zaman oturmadan önce İki rekat namaz kılsın. Aleyhisselatü mesela diyor ki فَاِذَا دَخَلَ أَحَدَكُمْ mescid الْمَسْجِدِ فَالْيَرْكَارَكَعْتَيْنِ قَبْلَا اَلَّا يَجْلِسُ Sizden birisi, az önce metnini okudum, Türkçe metnini okudum, sizden birisi mescide girdiği zaman oturmadan önce iki rekat namaz kılsın. Yine Amr bin Cabir bin Abdullah Amr Cami, Cabir bin Abdullah'ın şöyle dediğini naklediyor. Diyor ki bir cuma günü Resulullah ve Vesselam hutbe okurken ashabtan birisi mescide girdi ve oturdu. Resulullah ve Vesselam hutbedeyken ona namaz kıldın mı diye sordu o oturan kişiye adam kılmadığını söyleyince yani Allah'ın Resulü kılmadım dedi ona dedi ki haydi kalk ve iki rekat namaz kıl buyurdu bu iki hadisin zahirinden bu namazın kılınmasının vacip olduğu anlaşılmaktadır şöyle açıklayabiliriz biraz bunun üzerinde de zannediyorum durmakta fayda var ee, bir başka hadis hatırlarsanız kıyamet alametleri dersimizde bunları paylaşmıştık. Allah Resulü aleyhi ve Vesselam şöyle buyuruyordu kişinin mescide girip namaz kılmadan çıkması kıyamet alametlerindendir. Kişinin mescide girip namaz kılmaması kıyamet alametlerindendir. Hatta bununla ilgili yerli ve yabancı turistlerin bu mescit ziyaretlerini yani cami ziyaretlerini tarihidir diye bilmem ne diye bunları da biz konuşmuştuk. Ancak günümüzde bunlar oluyor. Dikkat ediniz bu hadislerin zahirinden bunun vacip olduğu anlaşılmaktadır dememizdeki sebep şudur. İlk hadisi ele alırsak فَاِذَا دَخَلَ اَحَدَكُمْ اِلَى الْمَسْجِدِ فَالْيَرْكَارَكْ عَتَيْنْ قَبْلَ اَنْ لَا يَجْمِسْ sizden birisi mescide girdiği zaman oturmadan önce iki rekat namaz kılsın. Birçok arkadaş bunu anlayamamakta. Mesela adam mescide giriyor. Eğer oturacaksa bunun iki rekat tahiyat-ül mescid kılması gerekiyor. Yani oturacaksadan kastım nedir? Hani oturup namazı bekleyecek diyelim. Veya efendim vaktin girmesini bekliyor. Oturacaksa bu kişinin aynı şekilde Biliyorsunuz sünnetler mutlak ve mukayyet namazlar olarak ikiye ayırıyorduk. Az önce söylediğimiz abdest namazı 24 saat 24 saat gece ve gündüzü ile kılınabilir demiştik. Aynı şekilde bu namazla ilgili de yani tahiyatül mescit namazı ile ilgili de bu namaz her zaman kerahet vakti, vakti olmaksızın bu namaz kılınabilir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sizden birisi mescide girdiği zaman oturmadan önce iki rekat namaz kılsın bundan kasıt kişi ona, o mescitte eğer oturacaksa hani herhangi bir sebeple oturacaksa o kişi için namaz kılmadan oturması meşru değildir meşru değildir ama adam girdi direkt namazını kılmaya başladı oturmadı onun kıldığı o namaz, onun için aynı zamanda tahiyyatül mescittir. Yani girdi, akşamın farzını kılıyor. Girdi, öğlenin sünnetlerini kılıyor. Girdi, sabahı kılıyor. Her neyse. Ama oturmamışsa, dikkat ediniz. Ama herhangi bir sebeple oturması icap ediyorsa bu kişinin yapacağı şey, iki rekat tahiyyatül mescid kılıp öyle oturmasıdır. Çünkü Resulullah Aleyhisselam bunu böyle emrediyor. Bununla beraber, bununla beraber, dikkat ediniz cuma günü imam hutbedeyse Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ebu Hureyre rivayet ediyor diyor ki imam hutbedeyken yanındaki arkadaşına sus dersen boş bir söz söylemiş olursun yani boş konuşmuş olursun yani yanındakine imamı dinle ya da sus hutbeyi dinleyelim demen dikkat ediniz onu uyarmam bile boş bir sözken ey bu da hutbenin hutbeyi dinlemenin fazl olduğunu gösteriyor. Ancak bundan istisna tutulan bir şey var. O da tahiyyetil mescit namazı. Dolayısıyla Allah Resulü aleyhissalatu vesselam mescide girip kılmadan oturan sahabeye sen namaz kıldın mı dedi, yani Tehiyat-ı Mescid'i sordu, o kişi hayır dedi. O sahabe de bunu yapmasının sebebi hutbeyi dinlemek istemesidir. Aleyhisselatü Vesselam ona dedi ki, kalk ve iki rekat namaz kıl buyurdu. Ona hutbeyi dinle demedi, kalk ve iki rekat. Çünkü mescide e, namaz kılmadan oturulmaz. İşte az önce ifade ettiğimiz şekliyle. Bugün insanlara bakıyoruz, diyoruz ki, niçin kılmıyorsun? için kılmıyorsun yani sen e, Tehiyat-ı Mescid niye kılmıyorsun diyor ki bizim mezhebimizde diyor böyle yani nasıl nasıl bir mana taşıyorsa ben Hanefiyim diyor işte efendim Şafiilerde sünnet-i ancak e, Hanefilerde öyle değil Subhanallah sen Allah Resulü S.A.V'in sözüne uy aynı e, Abdullah İbni Abbas'ın dediği gibi diyor ki اَقُولَ قَالَ اللّٰهَ وَقَالَ الرَّسُولُ وَيَقُلُونَ قَالَ اَبُوْ بَكِرْ وَهُمَرَ رَضي الله عنهم Yani diyor ki ben onlara diyorum ki Allah ve Resulü öyle buyurdu. Onlar da bana diyorlar ki Ebu Bekir ve Hümer böyle buyurdu. رضي الله عنهم Yani biz, biz diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurdu. Onlar diyorlar ki bu mezhep şu mezhep. Dolayısıyla mescide girildiği zaman mescide girildiği zaman o kişi oturacaksa kişi oturacaksa kalkıp e, oturmadan önce mutlaka iki rekat tahiyatil mesut kılacak öyle oturacak ancak kişi eğer girip de direkt namaza duracaksa oturmayacaksa e, o zaman e, yani o kişinin kıldığı namaz o an bir vakit namazı da eda ediyorsa o anlamda emre muhalefet, muhalefet etmiş olmaz en doğrusunu bilen Allah'tır. <gülüyor> ee, <gülüyor> Devam edeceğim. هذه والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آل محمد سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته